Merhaba sevgili dinleyenler. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir Çalışması ile ilgili programımıza devam ediyoruz. Önsöz Kur'an-ı Kerim'in Müslüman Türk insanı tarafından anlaşılmasına mütevazı bir katkı sağlamak amacıyla hazırladığımız Kur'an Yolu isimli bu tefsirin müellifleri olarak daha önce bir meal çalışmasına katılmış ve ilmi bir faaliyeti müşterek olarak yürütme ve bitirme tecrübesi edinmiştik. Bu defaki çalışmamız esnasında uzmanlık alanlarımızın tefsir, fıkıh ve fıkıh husulü, İslam felsefesi ve İslam ahlakı farklılık taşımasının da Kur'an tefsirinin gerekleri bakımından önemli imkanlar sağladığını gördük. Bunun yanında ortak kitap çalışmasının zorluklarını, ve bundan kaynaklanacak aksaklıkları asgariye indirebilmek için tedbirler aldık. Mutlaka başvurulması gereken kaynakların, uyulması gereken ilkelerin ve metotların en başta belirlenmesi, her birimizin tefsirini yaptığı kısmın diğer üyelerce dikkat ve emek verilerek okunduktan sonra toplu müzakere, teklif, tenkit ve tashihe tabi tutulması bu tedbirlerin başında gelmektedir. Batı'da Kitab-ı Mukaddes'in yorumu konusunda heyet olarak hazırlanmış birçok yayının mevcudiyetine karşılık, bildiğimiz kadarıyla İslam dünyasında bir heyet tarafından yazılmış ve tamamlanmış Kur'an-ı Kerim tefsiri bulunmamaktadır. Bu açıdan bizim çalışmamızla bir ilkin gerçekleştiği söylenebilir. Ayrıca Kur'an yolunun Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri tarafından okunup, tenkit süzgecinden geçirilmesi de esere yararlı katkılar sağlamıştır. Eserin hazırlanmasında okuyucu kitlesi olarak farklı düzeylerde öğrenim görmüş insanlar dikkate alınmaya çalışıldı. Öncelikli olarak bir müracaat kitabı değil, baştan sona okunan, tekrar tekrar okunan ve üzerinde zihin yorulan inanç, fikir ve hayata pratik katkı sağlayan bir tefsir olmasının daha yararlı olacağı düşünüldüğü için eser ortak hacimde tutulmuş ayrıca anlaşılır bir dilin kullanılmasına özen gösterilmiştir. Öte yandan bazı konularda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için en uygun yerlerde ayrıntılı bilgi verilmesinin yanında duruma göre ilgili kaynaklara da göndermeler yapılmıştır. Tefsirin diğer özellikleri, giriş bölümünün sonunda bu tefsir başlığı altında açıklanmıştır. Okuyucu açısından eserin daha verimli olabilmesi için söz konusu kısmın göz önünde bulundurulmasında yarar vardır. Eserin meal kısmının hazırlanması sırasında konuyla ilgili belli başlı çalışmalar da göz önünde bulundurulmakla beraber… Yapılan tercihler tefsire verilen emeğin ürünü olarak şekillenmiştir. Meale yansıtılamayan ancak dikkate değer görülen manalara ise tefsirde ayrıca işaret edilmiştir. Aynı kelime veya ifadenin mealin değişik yerlerinde asıl manayı değiştirmemek kaydıyla farklı şekillerde çevrilmiş olması, bağlam farkı ağırlıklı konuya riayet, Edebi zevk gibi sebeplere dayalıdır. Bize göre bu usul meal açısından bir zenginlik oluşturmaktadır. İkinci baskıyı sizlere takdim ederken, bu baskı ile ilgili çalışmaların her safasında unutulmaz fedakarlık örneği göstererek karşılaşılan zorlukların aşılmasını sağlayan İspan başkanı Profesör Doktor M. Akif Aydın'ı Musaf seçimi ve Hat konusundaki yardımlarını esirgemeyen Profesör Doktor Muhittin Serini, önemli eleştiri ve görüşleri için Profesör Doktor Ömer Faruk Harman ve Profesör Doktor Metin Yurdagürü şükranla anmamız gerekiyor. Ayrıca tespit, görüş ve önerilerini ileten saygıdeğer okuyucularımıza da içtenlikle teşekkür ediyoruz. Kusursuzluktan söz etmek Edebi aşmak olur. Yapılan her işte bir takım eksiklerin bulunması kaçınılmazdır. Değerli okuyucularımızın, kusurların düzeltilmesi yönünde getirecekleri tenkit ve önerilere açık olduğumuzu belirtiyor, tefsirin milletimize yararlı olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyoruz. Heyet Kıymetli dinleyenler, Kur'an yolu tefsir ve meal çalışmasıyla ilgili programımıza, Kur'an-ı Kerim tanımı ve özellikleriyle devam ediyoruz. Giriş 1. Kur'an-ı Kerim A. Tanımı ve özellikleri Harfleri bir araya getirip seslendirmek, okumak manasına gelen Kur'an kelimesi, genel kabule göre vahiy kaynaklı diğer kutsal kitapların temel kurallarını ve bilgilerini bir araya getirdiği, ihtiva ettiği için Hz. Peygamber'e gönderilen kitabın adı olmuştur. Terim olarak yapılan tanımları, Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla Arapça olarak indirilen, Allah'tan geldiği, ezberden ve yazılı olarak aynıyla intikal ettiği konusunda şüphe bulunmayan, Müslümanca yaşamak isteyenler için hayat kılavuzu olan ilahi kitap şeklinde özetlemek mümkündür. Bu tanımda geçen unsurlar aynı zamanda Kur'an'ın özellikleri olduğundan bunların sırasıyla açıklanması, onun tanınmasını ve tarifin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. 1. Peygamber Allah Teala kullarına dilediği bilgileri ve talimatı iletmeleri için bazı insanları seçmiş, onları yüklenecekleri vazifeye uygun ahlak, yetenek ve güçlerle donatmıştır. Kur'an'da Nebi ve Resul olarak anılan bu kişiler için dilimizde peygamber kelimesi kullanılır. Aslı Farsça olan peygamber kelimesinin İslami kaynaklardaki karşılığı, Nebi çoğulu Enbiya ve Resul çoğu rüsuldür Nebi kelimesi sözlükte haber ve bilgi alan getiren yüksek ve şerefli Resul kelimesi ise elçi aracı demektir dini bir terim olarak Allah'ın mesajını insanlara ileten hak dini tebliğ eden kimse anlamına gelir Nebi ile Resul arasında fark olduğunu, yeni bir kitap, yeni bir şeriatla gönderilen peygamberlere, Resul, Mürsel, önceki bir Resule gönderilen kitap ve şeriatı tebliğ ile görevlendirilenlere de Nebi dendiğini söyleyen bilginler olmuştur. Tehanevi Keşşaf-ı i̇stilahat Fünun, Lübnan 1996 Kur'an'da Resuller gibi Nebilere de kitap, hüküm ve hikmet verildiği bildirilmektedir. Resul ile Nebi kelimelerinin geçtiği ayetler birlikte değerlendirildiğinde, her ikisinin de ortak niteliklere sahip olduğu görülmektedir. Bu nitelikler kendilerine kitap, hikmet, nübüvvet ve hüküm verilmesi ve vahyedilmiş olması uyarıcı ve müjdeci olmalarıdır. Peygamberlerde beş ortak nitelik bulunur. Nadiren işledikleri ve zelle denen hataları dışında günahtan korunmuşlardır. İsmet Akıllı ve zekidirler. Fetanet. Allah'tan aldıkları vahyi kullara olduğu gibi iletirler. Tebliğ Her bakımdan güvenilir kişilerdir. Emanet Özü sözü bir, dürüst insanlardır. Sıtk İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem'den son peygamber hatem Enbiya, Muhammed Mustafa'ya kadar birçok peygamber gelip geçmiş, bunların bir kısmına küçük, bir kısmına da büyük hacimli kitaplar gönderilmiştir. Vahiy Adem'e 10, Şit'e 50, İdris'e 30, 30 ve İbrahim'e on olmak üzere 100 sayfa ile Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an isimleriyle anılan 4 büyük kitap isimleri ve miktarları kutsal kaynaklarda ve şifahi rivayetlerde bildirilen vahiyler yani peygamberlere indirilmiş kitap ve sayfalardır. Bunların sonuncusu son peygamber Hazreti Muhammed'e gelmiş bulunan Kur'an-ı Kerim'dir. 2. Vahiy Sözlükte vahiy, süratlice ve gizlice bildirmektir. Bu kelimenin üstü kapalı sözle, söz sayılmayan seslerle, organların işaretleriyle, yaratılışta belli bir bilgi ve beceriyi varlığın özelliği kılmakla, yazıyla ve şeytan, cin gibi maddi olmayan şuurlu varlıkların zihinlere soktukları hayal ve fikirlerle vesveseyle bildirme gibi anlamlarda kullanımları da vardır. Terim olarak vahiy, Allah'ın peygamberlerine ulaştırdığı sözü, kelimesi, kelamıdır. Yine Allah'ın kendisine yakın, veli kullarına ya doğrudan veya melekler aracılığıyla ulaştırdığı bilgiler ve sözler içinde birazdan örneği görüleceği gibi vahiy kelimesinin kullanıldığı olmuştur. Ancak bunlar için yaygın olarak ilham terimi kullanılır. İlhamın değeri subjektiftir. Peygambere gelen vahye aykırı olmamak şartıyla kime gelmişse onun için geçerli ve dayanak olabilir. Kur'an'da vahiy ve aynı kökten fiiller vahyetmek, ilahi sözü, bilgiyi ulaştırmak manasında çok sayıdaki ayette kullanılmaktadır. Vahyin birden fazla şekli vardır. A. Vahiy meleği Cebrail, belli bir şekle, mesela bir insan şekline girerek gelir. Başkalarının da duyup anlayacağı tarzda ilahi sözü peygambere ulaştırır ya da kendine mahsus şekliyle yalnızca peygambere görünür ve sözü onun işitmesine uygun olarak kendisine ulaştırır. Hadis kitaplarının vahyi anlatan bölümlerinde bu vahiy tarzının örneklerinden bahsedilmiştir. B. Hazreti Musa'ya Tur Sina'da ve Mukaddes Vadi'de gelen vahide olduğu gibi ulaştıran görünür bir aracı olmaksızın ilahi söz işitilir. Bu tarz bir vahye Miraç'ta Hazreti Peygamber de muhatap olmuştur. C. Söz, kalbe ve zihne doğrudan veya Cebrail, Ruhul Kudüs aracılığıyla iletilir, gönderilir. Hz. Peygamber böyle bir iletişimi şu hadisinde dile getirmiştir. Ruhul Kudüs kalbime şu bilgiyi getirdi. Hiçbir kimse rızkını tüketmeden ölmeyecektir. Şu halde Allah'tan korkunuz ve rızkınızı güzel, Meşru yollardan talep ediniz Rızkın gecikmesi Sizi Allah'ın emirlerini çiğneyerek Onu elde etmeye itmesin Çünkü Allah'ın katında bulunanlar Ancak ona itaatle elde edilebilir D. Musa'nın annesine Başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde Onu nehre bırak Diye vahyettik Mealindeki ayette olduğu gibi, Allah'ın iradesi ilham yoluyla bildirilir. Burada vahiy ilham manasında kullanılmıştır. E. Ve Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Ayetinde bildirildiği gibi, Allah bazı yaratıklarını belli bir bilgi ve beceriye programlamış, bu bilgi ve eylem biçimini Onların tabiatlarının bir parçası, temel özelliği kılmıştır. F, rüya yoluyla bildirilir. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur. Vahi kesildi, sona erdi. Geriye yalnızca mübeşşirat kaldı. Bu da doğru bilgi getiren rüyalardır. Bunu mümin görür veya ona gösterilir. Bu maddede geçen vahiy de ilham manasındaki vahidir. Hazreti Peygambere vahi sadık, doğru çıkan rüyalarla başlamıştır. Ancak onun gördüğü rüyaları diğer müminlerin gördükleri rüyalarla karıştırmamak gerekir. Çünkü Hazreti Peygamber'in vahi mahiyetindeki rüyasının sabah aydınlığı gibi açıkça doğru çıktığı hadiste bildirilmiştir. Şura suresinin 51. ayeti, vahyin az önce geçen bütün şekillerine ihtiva etmektedir. Herhangi bir insanla Allah'ın konuşması, ancak vahiy ile veya perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. İlham ve rüya yoluyla olanlar, vahiy ile kısmına girer. Programlama insana değil, Diğer bazı varlıklara ait olmakla beraber, bunun için Rabbin bal ilham etti. Evha ifadesi kullanıldığından, o da bu kategoriye dahildir. Getireni görmeden sözü işitme şekli perde arkasından kısmına, Cebrail'in belli bir şekle girerek ilahi sözü ulaştırması bir elçi gönderip kısmına aittir. Kur'an-ı Kerim'de vahiy hem sözlük anlamında hem de terim olarak kullanılmıştır. Allah'ın vahiyinin bütün çeşitlerini içine alan bir tanım vermek gerekirse, vahiy, yüce yaratıcının genel olarak varlıkları, dilediği özelliklere ve hareket tarzlarına göre programlaması, özel olarak da insanlara ulaştırmak istediği ilahi emir, yasak ve haberlerin tamamını Vasıtalı veya vasıtasız bir tarzda, gizli ve süratli bir yolla peygamberlerine iletmesidir demek mümkündür. Vahide gizlilik ve sürat özellikleri vardır. Vahiydeki sürati, bilgisayarın bir tuşuna basarak kısa bir zaman parçası içinde ciltler dolusu bilgiyi yükleme, nakletme, kopyalama örneğine bakarak tasavvur edip anlamak mümkündür. Bilinmezlik vasfı, vahyin mahiyeti, ne ve nasıl olduğu konusuyla ilgilidir. Vahyin özel bir bilgi-iletişim aracı olduğu bilinmekle beraber, mahiyet ve keyfiyeti, neden ibaret olduğu, ilahi sözün insana vahiy yoluyla nasıl intikal ettiği, konuşmak için dile, harfe, kelimeye ve sese ihtiyacı bulunmayan, konuşması insanın konuşmasına benzemeyen Allah'ın kendi kelamını peygamberlerine nasıl ilettiği ve bu kelamın belli bir dile ait harf, kelime, cümle ve seslere nasıl dönüştüğü meçhuldür. Gizlidir, sırdır. Bu sırrın bilgisi sıradan insanlara verilmemiştir. Vahiy, mahiyeti bakımından bilinmez olduğu gibi bu iletişimin oluşu, gerçekleşme keyfiyeti de gizlidir. Üçüncü bir şahıs buna muttali olamaz.''